Bir şey yok. Okyanlarım okay, bazı yurzaqun dedi. Bel ahya'un عند <t> Rabbihim yurzaqun. Kalk. Farihine bimâ âtâhumullâhu min faddihî ve yestegşirûne billezîne lem yelhaqubihim min khalfihim ellâ khawfun aleyhim ve lâ hum yehzenûn yestegşirûne bin i'metin minallâhi ve faddîn ve ennallâhe la yudî'u eceren mu'minîn Allah yolunda öldürlen Allah Allah yolunda ölenlere onları ölüler sanma diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam Allahu Teala. Bel ahyaun 'inde rabbihim yurzaqun. Böylece onlar Rablerinin katında diridirler ve rızıklandırılırlar. Şimdi daha önceki e, derslerimizde cihadın bu ümmete oruç gibi, namaz gibi farz kılındığını söyledik ve cihattaki en büyük gaye, cihattan iki gaya vardır. Allah Azze ve Celle Celaluhu Suresinde diyor ki: Kul hal tarabbesuna bina illa ehdül husneyn ki bizim için iki şeyden başkasını gözetler misiniz? İki güzellikten başkasını mı gözetlersiniz diye? i̇bn Abbas bunu tefsir ederken ya zaferdir veyahut da şehadettir. Allah yolunda cihaz etmenin iki tane büyük temelesi vardır her halükarda. Ya zaferdir, Allah Azze ve müminlere bir zafer verir. Veyahut da yenilgi varsa yenilgiyle beraber bunun içerisinde şahadet vardır. Zaferin zaten dünya, e, dünya nimetidir, görüntüde olan bir şeydir. Şehadete gelince Allah Azze ve Celle görünmeyeni, yani insanların görmediğini, faziletini bilmediği şeyin faziletini işte bu ayet-i açıklıyor şehadetin. Onlar Rablerinin katında biridirler ve orada rızıklandırıyorlar diye. Şimdi zaten alimler şehide niye şehit denmiş, burada ihtilaf etmişler. Yani niye Allah yolunda öldürlene başka bir şey denmemiş de, niye Allah yolunda öldürlen insana şehit denmiştir diye. Niye şehit denildiğini bilen var mı? Allah yolunda öldürülene neden şehitlenmiştir? Allah'ın olur. Başka? Allah yolunda öldürülene neden şehitlenir? Hakkı, var. Bu da var. Başka? Allah'ın yönetlerine Şimdi bazı alemler demişler ki, şehit Allah... Resul'e ona cennetle şahitlik ettiklerinden dolayı şehide şehit demiştir. Kimisi demiştir şehit kabrinde cennetteki yerini sürekli müşahede ettiğinden dolayı şehide şehit demiştir. Kimisi demiştir şehit müminler şehide sadece şah cennetle şahitlik ettiklerinden dolayı şehide şehit demiştir. Kimisi şehidin Allah'ın vaadine şahit ettiğinden dolayı şehide şehit demiştir. Kimisi şehitler ölü değil de müşahede alemi gibi diri olduklarından dolayı şehide şehit denmiştir. Demiştir. Ve buna benzer cümleler. Yani hangi birini tutsam fazileti düşünülmeyecek kadar büyük. Yani Allah ve Resulünün cennetle şehadet etmesi, müminlerin cennetle şehadet etmesi, şeybin kendi yerine şahitlik etmesi, Allah'ın vaadine şahitlik etmesi, şahadet zaten İslam'da bildiğimiz gibi demiştik, daha önce demiştik, İslam'da en büyük mertebe Allah yolunda malıyla ve canıyla cihaz etmektir. Bunun da ulaştığı son nokta, şimdi Allah yolunda mücadele eden mücahitler için de dereceleri farklı farklıdır. En üst tabakadadırlar fakat en üst tabaka da farklı farklıdır. Bu harim üstündeki bir hadiste peygamberimiz cennette yüz tane derecenin olduğunu ve bu yüz derecenin arasında yer gök kadar olduğunu ve Allah azze ve Celle'nin bu dereceleri sadece mücahitler için hazırladığını peygamber aleyhisselatü vesselam haber veriyor. Tamam şehit belli bir seviyeye gelir. Allah yolunda savaşan İslam'daki mertebelerin en üstünü elde eder. Tövbe suresinde Allah diyor, Allah Allah katındaki en büyük derece onlara aittir. Fakat Allah yolunda cihaz edenler de mertebe mertebedir. Yani kimisi Allah yolundan malıyla canıyla cihaz edip işte şehir olan en üst mertebededir. Allah yolunda canıyla malıyla cihaz edip de hiçbir şey almadan geri dönen sadece Allah'ın kelimesi yücelsin diye ondan bir sona gelen mertebededir. Hem savaşan hem ganimet alan ondan bir sona gelen. Mertebedir. Ama bunların içerisinde en üstü olan kimdir? Bunların içerisinde en üstü olan şehittir. Neden dolayı şehit en üst mertebeyi elde etmiştir? Neden dolayı ölümle beraber yani karı kulade bir şey kendisine verilmiştir. O da kendisinin diri kalmasıdır. Allah katında rızıklandırılmasıdır. Ee, kıyameti beklemeden, kıyametteki bütün nimetleri bir anda elde etmesidir. Çünkü insan için en değerli olan şey insanın kendi nefsidir. İnsanın en çok üzerine titrediği, insanın en çok rahatı için, lezzeti için çabaladığı şey, insanın kendi nefsidir. Şehit en kıymetli olanı Allah yolunda verdiğinden bu Allah Azze ne yapıyor? Allah Azze ve Zelle de ona nimetlerin, mükafatların en büyüğünü veriyor. Zaten Araplar diyorlar, Araplarda bir söz var, اَلْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِلَ İnsanın yapmış olduğu amel neyse, mükafatının cinsiz olur. Ağır bir amel yapıyorsa eğer insan, alacağın mükafat da ağırdır ve bu oranda büyüktür. Eğer insanın yaptığı amel küçükse, alacağı da nedir? Alacağın mükafat da bu kadar küçüktür. Aynı şekilde peki bu hangi şehittir? Yani Allah katında diri kalacak olan, rızıklandırılacak olan şehit kimdir? Mücahit. Ama nasıl mücahit? Allah'a mülkü her şey. Yok. Allah razı olsun. Bu da değil. Müslüman zere salamı. Yani İhlaslı olan sadece Allah Teala müjassısın diye sunucunun mutlaka izlerce yapıyor. İhlaslı olan sadece biz demiştik bütün amellerin kabul olması için iki tane şart vardır. Birincisi ihlas olacak, iki, sünnete uygun olacak. Öyle değil mi? İhlas zaten bütün ameller için gereklidir. Bir amelde ihlas olmadığı zaman o amel ne değildir kesinlikle. Allah katlan makbul değildir. Şehitlik de böyledir. Hatta ihlas dersinde anlatmıştır. Demiştik Allah'ın cehennemi ilk tutuşturacağı insanlar Bukhari ve Müslüm'deki hadiste kimdir? Şehitlerdir. Hangi şehittir? Kahraman denilsin diye, mücahit denilsin diye, savaşıyor denilsin diye savaşan insandır. Ve demiştik Sebeb uleması diyor ki, İhlas-u sa'atin necatul ebedi ve ihlas-i azizun. Bir saatlik ihlas dahi insanın ebediyen kurtuluşu için kafidir. Fakat ihlas nedir? Fakat ihlas çok nadir ve çok zor bulunan bir şeydir. Yani insan böyle ömrünün bir saatini dahi sadece Allah'a ihlası geçirebilirse bu bile insan için de yeterdir. Burada yine bir defa ihlasın önemi açığa çıkıyor. Yani bir insan ne yaparsa yapsın, canını da verse, en değerli şeyini de verse, eğer rızasında veya yani niyetinde Allah rızası söz konusu değilse, yapmış olduğu amel boşa gidiyor. Boşa gitmek bir yana Allah Azze ve Celle cehennemi kendisiyle tutuşturuyor aynı zamanda. İkincisi, sünnete uygun olacak. Şeydin şahadetinin kabul olabilmesi için, şeydin şahadetinin sünnete uygun olması lazım. Sünnete uygun olmasından kastımız ne? Yani, sünnete uygun olmayan bir şahadet olabilir mi? Var mıdır insanların şüphe? Ya bu ihlas mesela sünnet için olmamasına bir örnek kim verebilir veya sünnet için olması ne demektir Allah Resulü'nün yaptığı şekilde cihat etmesi yani onu çıkarken cihat hazırlanır vatan millet Sakarya diye savaşan insanın savaşı mesela vatan bekliyorum sınır bekliyorum hudud bekliyorum diye savaşan insanın savaşı sünnete uygun olmadığından dolayı ne değildir makbul bir savaş değildir makbul bir cihat değildir neden dolayı makbul bir cihat değildir? Çünkü kendi zatında, kendi içerisinden mahiyetinde sünnete uygunluk söz konusu değildir. Sünnete uygun bir cihat nedir? Sırf Allah rızası gözetilerek ve sadece Allah'ın kelimesi yücelsin diye, Allah'ın dini hakim olsun diye yapılan savaş işte cihat budur. Allah yolunda cihat etmek ve eğer Allah şehadeti de nasip ederse yapılan şehadet budur. Şimdi ee, şehitler dedik Allah katında biridirler. Öyle mi? Şehitler Allah katında diridirler. Şimdi şehitlerin Allah katında diri olması ne demek ki? alimlere göre şehidin bir zat cennet nimetlerinden faydalanması demektir. Yani şehit cennetin içerisindedir ve cennetten faydalanır. Kim alimlere göre de şehidin ee, kuşun karnında şehit cennet bahçelerinin içerisinde böyle gezinir durur. Ta kıyamet kopana kadar. Yani faydalanması tam bir faydalanma değildir. Müslü bir faydalanmadır. Kıyamet koptuğu zaman da tüm müminlerle beraber cennete girecektir ve kendi mevzilesini elde edecektir. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor Rableri e, Allah'ın onlara verdikleri nimetlerle sevinirler. Şehide Allah ne nimet veriyor şehidin sevinmesi için? Mesela bir, Allah Azze ve Celle kendisini gösterir. Şehitle Allah'ın arasında perde yoktur. Allah'ın cemaline, Allah'ın güzelliğine, Allah'ın yüzüne, Allah'ın yani mübarek olan yüzüne şehit arada hiçbir perde olmadan direkt Allah Azze ve Celle'ye bakacaktır. Şehitle Allah arasında ağacı yoktur. Allah melek göndermez şehide bir şey haber verdiği zaman. Direkt şehidi kendisi karşısına alır ve arada hiçbir tercüman olmadan direkt şehidini anlayacağı şekilde Allah Azze ve Celle şehitle ne yapar? Şehitle konuşur. Herhalde bundan daha büyük bir nimet söz konusu olamaz. İki, Ayetin kendi içerisinde gelen ne diyor Allah Azze ve Delle? اَلَّا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Onlara ne korku vardır, ne de üzül vardır. Korku nedir? Ne kabul korkusu vardır, ne kıyamet korkusu vardır, ne kıyametteki meşhur depremin korkusu vardır, ne cehennem meleklerinin korkusu vardır, ne cehennemin korkusu vardır, ne hesabın zorluğu vardır. Hiçbir şey yoktur. Neden? Çünkü şeydin kanı yine damladığı anda şehidin bütün günahları da olur. Şehidin bütün günahları ak olunur. Allah yolunda ayağı tozlanan, Allah yolunda gözünden gözyaşı boşalan bir insana cehennem ateşi zaten ne yapmaz? Dokunmaz. Sahade soruyor ya Resulallah. Neden şehit kendi kabrinde fitneye uğramaz? Neden şehit kabir azabına tutulmaz? Neden şehit kabir sorgusuna tutulmaz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kılıçlar birbiriyle çakıştığı zaman çıkan parıltı var ya, o parıltının fitnesi şehide yeter diyor zaten. O kurşun seslerinin altında kurşun ışıltılarının altında savaşan veya kılıçların ışıklarının altında savaşan bir insana artık Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Kabir sorusunu göstermez. Niye? Zaten görmüş olduğun ona nedir? Zaten görmüş olduğu ona her halükarda yet yeterdir. Ve kanı yere damladığı anda şehidin 72 tane hurisi hazırdır. Yani şehidin kanı yere damladığı anda sürenlerdeki bir hadiste bir şehidi indallahi seba'atu kısar Şehidin Allah yanında 7 tane özelliği vardır. Ayrıcalığı vardır. Bu sadece şehide aittir. Bunlardan biri de nedir? 72 tane huri kendisine verilir. 72 tane huri bizim bildiğimiz böyle normal işte dünyanın en güzel kadınını kendi gözünüze tasvir etmeniz gerek. 72 tane huri bunlardan daha güzeldir. Bukhari ve Cihad babında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer onlardan bir tanesi parmağını yüzüne indirse sadece parmağını yüzüne indirse o hurilerden bir tanesi bütün dünyayı güzel koku diyor. Bütün dünyayı güzel koku ve dünya onun parmağının ışığıyla aydınlanır. Yani artık yüzünü siz hesap edin. Şeyde verilecek bir tane hurin'in sadece parmağının yüzüne inmiş olsa eğer, bütün dünyayı güzel bir koku ve aynı zamanda da dünya onun parmağının nuruyla aydınlanacak. Yüzünü varın siz hesap edin. Yine peygamberimiz başka bir hadiste diyor. Bukhara üstünde Müslüm'de başındaki taç, dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır. Sadece başının üstündeki taç, başının üzerinde duran taç, dünyanın ve dünyanın içindekilerinden daha hayırlı olan bir varlığın artık tümünü veya kemalini varasız tasavvur edin. İşte şeyde verilecek olan nedir? şeyde verilecek olan bunlardır. Yani bütün insanlar, Allah bir cümlemizi kendi yolunda kat şehitlerden kılsın, bütün insanlar kıyamet gününde, Of diğerin ofu dinlenmesken, ağlayanın ağlanması tale almakken. Herkes böyle gözleri açılmış bir şekilde, Emzikli anne çocuğunu 60 bir vaziyette, hamile kadın Çocuğunu düşürmüş bir vaziyette. Bunlar hepsi ayettir. İnsanlar kimisi buraya kadar, kimisi buraya kadar. Ter içerisinde beklerken, yer gök sallanırken herkes Rabbimizden acaba ne gelecek diye fısıltı içerisinde beklerken, çocuğun annesinden, kişinin sevdiğinden, babanın oğlundan kaçtığı bir günde insanların anneden doğma olduğu bir günde şehit Rabbinin gölgesinde gölgelenecektir. Yani insanların başına güneş bir karış yaklaşmışken insanların beyni fokur fokur kaydarken insanlar öyle bir halde ki yani e, Kur'an Ekeri'nde kıyamet sahnelerini insan tasavvur ettiği zaman aklın almayacak insanın tüylerinin diken diken olacağı sahneler fakat şehit ne değildir? Şehit bunların hiçbirisini görmeyecek. Yani kanı yere damladığı andan kısacası eşittir. Rabbinin koruması altındadır. Rabbinin yanındadır. insanların içerisinde şey düşündükleri bu sıkıntıların hiçbirisini kesinlikle ve kesinlikle şehit ne yapmayacaktır? Görmeyecektir. فَرِحِينَ بِمَا اَتَاهُمُ Allah'ın onlara verdiği lütfundan dolayı sevinç içindedirler. Diyorlar Allah Azze ve Celle. E kendisine bu kadar nimet verilen bir insan. Sevinmesin de başka kim sevinsin? Yani eğer bir insana bu kadar nimet verilmişse bu insan da sevinmeyecekse bunun dışında kim sevinsin? Allah tekrardan söylüyorum cümlemizi kendi yolunda ihlaslı bir şekilde cihat eden ve şehit olanlardan eylesin. Amin. Sahabe, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizimle sahabe arasında bu noktada bir fark var. Mesela sahabenin hayatına genel olarak bakın, şehadete gayri bir özlem var. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şehadeti öyle bir dinlemişler ki, hepsi şehit olma arzusu içerisinde. E Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şehide cennet olduğunu söyleyince adamın biri elinde hurma var, hurma yiyor. Şimdi adam kendi kendine düşünüyor. Diyor, <gülüyor> Eğer ben diri kalırsam, ben bu kurmaları yiyecek kadar diri kalırsam, vallahi diyor bu çok uzun bir hayattır. elindeki kurmaları atıyor da düşman saflarına dalıyor, bu şekilde şehit oluyor. Hazreti i amcası diyor, Eğer Allah beni müşriklerle karşılaştırmayı bana nasip ederse, Allah benim ne yapacağımı onlara gösterecektir diyor. Ee, müşriklerin içerisine dalıyor ve Enes diyor ki onu kendi bazısı parmaklarından tanıdı. O kadar ucuzunda işte ok ondan sonra mızrak, kılıç darbeleri var ki o şekilde savaşmış Allah yolunda şehit olmuş ve kendisini ne yapıyor? Kendisini kendi kız kardeşi kendi parmaklarından tanıyor. Hangala daha evlendiği gün daha yeni gerder gecesinin sabahında peygamberimizin hadi cihada sesini duyunca kalkıyor cihada gidiyor ve şehit oluyor. Meleklerin kendisini kanatlarının altında yıkadıkları ve yüzüne çıkardığı insan. Ee, Allah ona bunu nasıl ediyor. Başka bir sahabe yine Hz. Enes'in akrabalarından biri. Sabahı çıkmadan önce beyaz elbise giyiyor. Örünü yıkarken kullanmış oldukları maddeyle kendi vücudunu suluyor. Adam örüme hazırlanıp zaten. E, Ciyada gidiyor. Ve Allah Azze ve ne yapıyor? Allah Azze ve Vüce kendisine şahadeti nasip ediyor. Sebebi nedir? Bu insanlar şahadetin, şahadetin ne manaya geldiğinin, şahadetin faziletini bildiklerinden dolayı, onlara şahadeti olan özlemleri neydi? Onlara şahadeti olan özlemleri hakikidir. E, bizim de mesela bunları belki okuduğumuz zaman veya dinlediğimiz zaman, e, birçoğumuz işte şehit olmayı veya ciyat etmeyi, bunlar bizim arzumuz oluyor ama bir e, yani kendisi belki e, küçülleri bozuk da olsa bir vatandaşın dediği gibi şehit olmak için şehit gibi yaşamak lazım. Yani şehit olabilmesi için bir insanın önce şehit gibi bir yaşaması lazım. Şehit gibi yaşaması ne demektir bir insanın? Zaten yaşarken Allah yolunda kendi canından geçmesi lazım. Bütün her şeyini vaktini, zamanını, malını her şeyini Allah'a feda etmesi lazım ki Allah azze ve zede de ona şehadeti nasip böylesin Zaten bakın yani tanıdığınız insanlara sorun, tanıdıkları şehitler varsa eğer, her ortamda bulunan şehit kendi toplumunun en güzide insanıdır. Yani hangi toplumun içerisinde bir tane şehit varsa girin sorun, belki istisnalar olmak kaydıyla, bütün şehitler bulundukları toplumun en güzide insanlarıdırlar. Yani adam şehit olduktan sonra çok ahlaklıydı, çok güzeldi, çok düzgündü, şöyle yapardı, böyle yapardı, hep güzel şeyler e, işitiyorsunuz şehit hakkında ve genelde belki Allah'ın bir hikmetidir Allah alem. E, bütün şehitler şehit olmadan bir iki ay önce üzerlerinde çok farklı alametler görünmeye başlıyor yani işte borcunu ödüyor sanki bir yolculuğa çıkacak gibi davranıyor i̇şte şiir yazmış adam mesela bir ay öncesinden e, sanki böyle ölümü anımsatan bir şiir yazmış tabi bunların hepsinde yolu neyden geçiyor kısacası şehit olmak için bu saydığımız faziletlerden faydalanabilmek için ne korku ne hüzün yaşamamak için Allah'ın lütfundan, faziletinden, nimetinden yararlanabilmek için Allah katında dirilerden olabilmek için yani şehit olabilmek için önce bir şehit gibi yaşamak lazım. Bu da ne demektir? Kişinin nasıl şehit kendi canını Allah yolunda feda ediyorsa kişinin de aynı şekilde canını, malını, vaktini, evladını, kendi ailesini, her şeyini Allah yolunda feda etmesi şehit gibi yaşaması demektir. Zaten bu seviyede e, vefat eden bir insan eğer gerçekten Allah yolunda şahadeti arzulayarak ölmüşse bir yatağında dahi ölse Allah azze ve celle onu şehitlerin menzilesine çıkaracaktır. Hem Müslüm'de hem Sünnel'lerde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kim Allah'tan doğru bir şekilde, sadık bir şekilde şahadeti talep ederse yatağında dahi ölse Allah azze ve celle onu ne yapacaktır? Onu şehitlerin menzilesine mutlaka çıkaracaktır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah bizi yendi yolundaki şehitlerden eylesin, etmese de şehit menzilesine ulaştırdıklarından eylesin. Amin. Muameli kitabını bana verin. Kasımcı hadisi ezberine diken sor. Pardon. 4'te mi kaldı? 4'te mi kaldır 3'e okuyup 4'e geçtik Tamam Kalem var mı Bende var Açın. Hocam kalem mi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama bat. Şimdi geçen haftaki hadisimizde e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin nasıl geldiğini ve aynı zamanda ilk defa Peygamberimize vahyi geldiği zaman konuştuğu konular Hazreti Hatice'nin ona yardımı ve verakayla kendi arasında geçen konuşmayı <gülüyor> ve buradan çıkarılacak dersleri anlattır. Ee, bugünkü dersimizde ise yine konumuz vahiy kitabı olduğu için vahiyin başlangıcı olduğu için yine vahiy ile alakalı 2-3 tane hadis daha okuyacağız inşallah. Kim okuyacak bize birinci hadisi? Buyurun abi. Câbi bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh şöyle demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vahiyin bir süre aralanmasını anlatırken konuşmasında şöyle buyurmuştu. Bir defasında ben yürürken birden gökyüzünden bir ses duydum. Hemen başımı kaldırdım. ne göreyim. Bana Hira'da gelen melek. Gök ve yer arasında bir kürsüde oturmaktadır. Ondan ürperip korktum. Hemen eve döndüm. Beni örtün, beni örtün dedim. Akabinden Allah ey gürünüp sarınar. Kalk ya uyarsın. Rabbini de yücel El temizde temizle Azaba götüreceklerden uzak dur Ayetini indirdi Ardından vahiy peş peşe çoğaldı Gelip çoğaldı Tamam. Şimdi bir önceki hadisimize Dikkat ettiyseniz de hadisin hemen sonunda Demiştik ki Peygamber aleyhissalatü vesselama ilk vahiy geldikten sonra Bir müddet sonra vahiy kesilmişti Kimi alimlere göre 3 sene Ki bunun olması mümkün değildir Yani 3 sene vahiy kesilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. E, kimi alimlere göre işte bir ay, kimi alimlere göre altı ay, Allah-u kesin bir nas yok elimize bu şekilde. Alimler vahyin kesildiğini söylüyorlar. Tekrardan vahyin gelmesini ise bu hafta isteyeceğimiz hadis anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ben yolda yürürken gökyüzüne kafamı kaldırdım baktım bana e, Hira mağarasında gelen melek gök ve yer arasında bir kürsüde oturmaktadır ondan ürperip korktum. Hemen evet, eve döndüm. Şimdi biz vahyin gelme şekillerini anlatırken birinde ne demiştik? Meleğin kendi suretinde Peygamber aleyhissalatü vesselama yapması? Peygamber aleyhissalatü vesselama görünmesi demiştik. Şimdi Cebrail kendi suretinde Peygamber aleyhissalatü vesselama görünüyor. Yerle gök arasında bir kürsü kurmuş ve bu, kürsün, bu kürsünün üzerinde ne yapıyor? Bu kürsünün üzerinde oturmuş vaziyette. Şimdi Peygamberimiz onu bu şekilde görünce, tabi daha önce de demiştik ya 600 tane kanadıyla gördüğünü rivayet ediliyor Tabi böyle azametli bir mahlukatı görünce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam korkuyor ve ürperiyor. Ve kaçıyor evine geliyor. Hazreti Hatice'ye tek diyor. Beni örtün, beni örtün. Yani hani üzerimi örtün. Çünkü bir korku kaplamış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bu arada Allah Azze ve Celle Müttesi Suresinin ayetlerini indiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ey örtüsüne dürünen peygamber, Kul feenvir, Kalk ve insanları uyar, Ve Rabbe fekebbir, Rabbini yücel, Ve fiyâbeke febahir, Elbiseni temizle, Ve rücze fehjur, Putları veya pislikleri, Necis olan şeyleri terk ediyor peygamber aleyhissalatü vesselama. Şimdi dikkat ederseniz, Geçen hafta şunu anlatmıştır. Demiştik ki, Allah azze ve celle'nin, Peygamber aleyhissalatü vesselama indirdiği ayetlerden, ee, başlarda bir tanesi de biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. Bu meseleyi anlatmış mıydım? Evet. Ağır yük meselesini anlatmıştım. Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz diyor Allah Azze ve Celle Peygamber'e ve bu ağır yükü Peygamber'e yüklemeden önce Peygamberimizin bu ağır yükün altından nasıl kalkacağını öğretiyor Peygamberimize. Neydi ağır yükün altından kalkmak? Gece kalkıp gece namazına durma. Uykunun en tatlı olduğu yerde insanların hepsinin uykuda geçirdiği yerde Kişinin Rabbinin huzurunda ayakta durması. Nefse belki de en zor gelen şey budur. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Şerime konu etmiştir. Onların yanları yatakta durmaz. Onlar yatakta duramazlar. Rabbinin huzurunda kalkmak isterler. Diyor Allah Azze ve Celle. Bu şekilde Allah yükleyeceği ağır yükü Peygamber yükü Peygamberimize hazırlıyor. Yani önünde senin bir ağır yükü var diyor peygamberimize. Bu ağır yükü taşımadan önce senin bir hazırlık döneminin olması lazım. Bu da nedir? İmani hazırlıktır. Peygamberimize gece namazını öğretiyor. Daha sonra Peygamberimize ağır yük geliyor işte. Ağır yük budur. Ey örtüsüne bürünen Peygamber, Kalk ve insanları uyar. İşte yükün ağır olduğu yer burasıdır. Yani, daha ben bir şey bilmiyorum. İnsanlar hiçbir şey bilmiyorlar. Şirk insanların içerisinde kök sanmış, İnsanlar babalar dinine bağlı, ben kalkacağım ve insanlara diyeceğim ki ey insanlar, hadi bütün babalarınızın tabi olduğunu, bütün babalarınızın taptığını hepsini bir kenara atın. Siz de babalarınız da müşriksiniz. Gelin Allah'ın tek olan dinle tabi olun. Siz de babalarınız da cehennem evlisiniz. Gelin babalarınızın e, dinini terk edin. Gelin tek olan Allah'a ibadet edin. La ilahe illallah deyin. Şimdi bundan daha ağır büyük olamaz. Yani hak kelimesini, bozuk olan bir toplumun içerisinde söylemekten daha ağır bir iki insana da yapamaz? Olamaz. Çünkü insan fıtratı gereği tepki istemez. İnsan sosyal bir varlık olarak yaşadığı toplumla sürekli uyum içerisinde geçinmek ister. Ne etliğe ne sütlüğe karışmak istemez insan hiçbir zaman. Fakat İslam ne yapıyor? İslam bunu başından yok diyor zaten. Bak, Peygamber aleyhissalatü vesselama ey Muhammed uyar deniyor. Ey Muhammed kalk ve insanları uyan. Kullanmış olduğu ayet Allah'ın kelime veyahut da diyelim kum kelimesini kullanıyor Allah. Kalkmak, kıyam etmek, hareket etmek, yerinde durmamak. Yani bu dinin başlangıcında dahi Allah sükunete ve yerinde durmaya rıza göstermiyor. Ey Muhammed kalk diyor. Zaten kalk dediği anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber Aleyhisselam Vesselam şunu anlıyor. Artık örtüye bürünme zamanı bitmiştir. Artık olan olaylara, gelen meselelere işte bana ne her koyu kendi bacağından atılır. Bana dokunmayan yılan binir yaşasın. Zihniyetiyle yaklaşmak artık bitmiştir. Ne dönemi başlıyor? Emri bil mağruf, ne ya münker. İnsanlara iyiliği emretmek bu dinin başlangıcı budur. Bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasındaki sebep, iyiliği emretmektir, kötülükten nehyetmektir. Felaha erişerek olan topluluk, yine iyiliği emreden, yine kötülüğü nehyeden toplu, topluluktur. Lanet olunan, Allah'ın kafir ettiği insanlar ise, emri bil maruf, neyha bil mülkeni terk eden, iyiliği emretmeyen, kötülükten alıkoymayan, yaşadığı toplumun şartlarına razı olan insanlardır. Zaten iman etmiş, imanı anlamış bir insanın bu zihniyette olması da mümkün değildir. Yani benim çevremde, benim tanıdığım insanlar, benim bildiğim, beraber yaşadığım insanlar, akıl akıl cehenneme doğru gidecekler. Ve ben bunlara hiç, Tepki göstermeyeceksin. Bana dokunmayan yılan bir gün yıl yaşasın diyeceksin. İslam'da ne yoktur? İslam'da böyle bir zihniyet yoktur. İslam'da ne vardır? Kum, fezdir. Kalk ve insanları veya kalk ve insanları uyar. Peki neyle uyaracağız insanları? Yani Allah peygambere kalk ve uyar dediği zaman usulde yani üzerinde icma olan bir nokta vardır. Peygambere yapılan hitap bütün ümmete yapılan hitaptır. Allah peygambere bir şey diyorsa bu aynı zamanda bütün ümmete söylenen söz gibidir. Allah Peygamber'e emir ediyor, kalk ve uyar. Neyi uyaracağız, kimi uyaracağız, niye uyaracağız, nasıl uyaracağız? Burada Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Burada Allah Azze ve Celle bize ayet-i kerimede bildiriyor. Kalk ve insanları uyar. Kum feendir. Daha sonra o da yayı Kum feendir. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini yüce. Senin davetinin temeli Rabbi yüce etmek olsun. Senin anlattığın temeli Rabbi yüce etmek olsun. Nasıl onlar kendi putlarını yüceltiyorlarsa, nasıl onlar kendi ilahlarını yüceltiyorlarsa, nasıl onlar kendi işte oy verip de ilahlaştırdıkları milletvekillerine saygı duyuyorlarsa, başbakanlarına saygı duyuyorlarsa, kabile reislerine saygı duyuyorlarsa, sen de aynı şekilde Rabbini hürmet ve saygıyla yücelt. Yani onların daveti nasıl ilahlarını yüceltmek üzerine bina edilmişse, senin davetinde ne olsun? Senin davetinde kendi Rabbini yüceltmek üzerine bine olsun. Allah'a ekber. Allah'tan daha yüce yoktur, Allah'tan daha yüce, Allah'tan daha büyük bir varlık yoktur. وَرَبْبَكَ فَكَبِّ وَسْبِيَا بَكَ فَتَاهِّرْ Kendi elbiseni temizle diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kimi alimlere göre elbiseni buradaki e, bildiğimiz içsi necasetten temizledir, kimi alimlere göre kendini şirkten temizle. Yani Araplar e, insanın içerisinde bulunduğu bir hali anlatırken, diyelim adama diyorlar ki mesela işte bırak hırsızlık elbisesini bırak. Yani yet bir elbiseye bürün. Aklaklı bir insan ol manasında söylüyorlar bunu. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle peygamberimize elbiseni temizle. Yani elbiseni şirkten ya peygamber şirk koşmaz. Peygamberler icma ile şirkten nedirler? Şirkten korunmuşturlar. Masumdurlar. Burada Allah Azze ve Celle neye dikkat ediyor peygamber aleyhissalatü ve sellem'e? Davetinin temeli insanları şirkten ne yapmak olsun? İnsanları şirkten uzaklaştırmak olsun. Rabbini yücelttiğin gibi Aynı zamanda insanları farklı farklı yüceltilen varlıkları şirkinden de ne yap? Şirkinden de insanları temizle ve kötülükleri terk et diyor Allah azze ve celle. Kötülüklerden uzak dur, azaba götüreceklerden uzak dur, haramlardan uzak dur. Bütün manalar bu ayette geçerli olur. Putlardan ne yap? Putlardan uzak dur. Yani senin davetinin başlangıcında dahi hemen ne yap? Sakları şöyle birbirinden ayır. Seni azaba götürecek olan işte seni put olan, necis olan, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı her şeyini yap. Bunların hepsinden hicret ediyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a. Birinci dersimizde ne dedik? Hicret üç kısımdan oluşur. Nedir bunlar? Bir günahlarına hicret edilmiş. İki. Korku bölgesinden emniyet verirseniz Bölgesi hicret. Üç. İnsanların vaat yaşayacağı yok küfür beldesinden İslam beldesine dar küfürden dar İslam'a hicret etmek buradaki kasıt nedir buradaki kasıt hepsidir yani pis olan Allah'ın razı olmadığı ister korku beldesi olsun ister masiyetler ve günahlar olsun ister dar küfürden müşriklerin arasında ikamet etmek olsun hiçbiri fark etmez bunların hepsini ne yap bunların hepsini terk et ve Rabbine doğru ne yap ve Rabbine doğru yönel diyor Allah azze ve celle şimdi burada da neyi görüyoruz Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu dini indirdiği zaman geçen dersimizde de bunu söylemiştik. Allah Azze ve Celle Peygamberimizi kandırmıyor. Yani indirirken yükleyeceği yükün ağır olduğunu söylüyor. Beyan ederken de yükü olduğu gibi Peygamberimize ne yapıyor? Olduğu gibi Peygamberimize yüklüyor. Ve demiştik bizim üzerimize düşen de nedir? İnsanları kandırır. İşte insanlara olayları süslü göstermektense hakkı olduğu gibi insanları anlatıp Hidayetle insanların arasında ne yapmamaktır? Hidayetle insanların arasına girmemektir. Bırakalım iman eden iman etsin, küfür üzerine kalan ne yapsın? Küfür üzerine kalsın. Biz hikmetle, güzel sözle ama insanlara hakkı sattırmadan ne yaparız? İnsanlara hakkı sattırmadan anlatırız. Ve aynı zamanda çok önemli bir nokta, dinin başlangıcında dahi Allah azze ve celle kalk ve uyar diyerek iki tane fiil kullanıyor. İkisi de neyi ifade ediyor? İkisi de hareketi, eylemi, oluşu... Yani bir şeyler yapmayı, yerinde durmamayı, tam sükunetin zıddı olan sinirleri Allah Azze ve Celle kullanıyor. Yani bu dinin içerisinde sükunet diye bir şey yoktur. Ben iman ettim dedikten sonra insan ateşten gömleği üzerine giymiş demektir. Hele bir de bu ahir zamandaysa, bütün işlerin tersine döndüğü dönemde ise, o zaman bu daha kat, daha tehditlidir. İnsan ateşten bir gömlek giymesi, iman insanların elinde kor gibidir. Tutsa elini yapacak, atsa eve iman elden gidecek. Böyle bir ortamda eğer kişi ben iman ettim diyorsa kendini kaldırmamak lazım. İman ettim ama kendime iman ettim. Böyle bir iman nedir? Böyle bir iman söz konusu değildir. İman içerisinde kalk ve uyarın olduğu, insanları da insanları da uyarmanın, insanları da kötülükten alıkoymanın, insanları da cennete beraber götürmenin, insanları da cehenneme giden yoldan alıkoymanın temeli nedir? İmandandır. Bundan dolayı ne diyoruz? Bu dinde bana necilik anlayışı diye bir şey yoktur. Hatta dinin başlangıcı ne üzerine bina edilmiştir? Kalk ve duyar üzerine bina edilmiştir. İkinci hadisi okuyalım abi. i̇bn Abbas radıyallahu anh onu acele kavrayıp ezber etmen için dilini onunla, cebrail ile hareket ettirme. Kıyamet 16. Ayeti hakkında şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inen ayetleri kaybetmemek için çok zorlu çekiyor. Bundan dolayı da dudaklarını Cebrail ile hareket ettiriyordu. Bak ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarını hareket ettirdiği gibi öyle hareket ettiriyorum. Bunun üzerine Allah onu acele kavrayıp ezber etmem için dilini onunla hareket ettirme. Şüphesiz Kur'an'ın toplanıp bir araya getirilmesi ve okunması bize aittir. Yani senin göğsüne toplanması ve okuman bize aittir. Biz onu okuduğumuzda okunmasına uy. Yani sus ve dinle. Sonra şüphesiz onun açıklanması da bize aittir. Yani onu tebliğ için okuman da bize aittir. Şeklindeki ayetlerini indirdi. Bundan sonra Resulullah Cebrail, Cebrail kendisine geldiğinde susup dinler. Cebrail gittiğinde onun okuduğu gibi inen vahiy okurdu. Şimdi bu hadis-i şerifte e, peygamber aleyhissalatu vesselam Allah ayet diyor ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ Yani dilini oynatma, acele etme diyor Peygamber aleyhissalâtu Bu e, ayetin iniş sebebi şuydu. Cebrail ilk başta vahiy getirdiği zaman Peygamberimiz Cebrail'in söylediklerini Cebrail'le beraber tekrarlıyor. Neden dolayı tekrarlıyor? Ta ki hafz Cebrail gittiği zaman baştan sana Peygamberimizi okuduklarını hafz ve unutmasın diye. Şimdi Allah azze ve celle burada Peygamberimiz sıkıntıya düşmesin diye Peygamberimize ayetler indiriyor. Peygamberimize diyor ki, dilini onunla beraber ne yapma? Dilini onunla beraber oynatma. Niye? Çünkü onu indirdiğimiz gibi, onu toplanmasını da, okutması da bizim üzerimizdedir. Yani biz sana onu da yapacağız? Biz sana onu hafız ettireceğiz. Sen boşuna ne yapma? Sen boşuna kendisi dudağını oynatma. Çünkü sen bunu unutmasın diye. Şimdi e, hadis de gayet açık bir şeyde. Yani neden dolayı bu ayetin indiğine dair. Ve bundan sonra da Peygamberimiz artık kendi dudaklarını oynatmıyor. Yani acele acele cebriyle beraber tekrar etmiyor. Ne yapıyor? Okunan şeyi diliyor ve ezberliyor. Yalnız bu hadiste önemli bir nokta var. O da Allah Azze ve Celle'nin Vesselam'a şu sözü diyor ki Peygamberimize: "Biz sana bu kitabı indirdik. Dilini onunla hareket ettirme. Neden dolayı? Çünkü diyor Allah Azze ve Celle, şüphesiz Kur'an'ın topla, topları bir araya getirilmesi ve okunması bize aittir. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'in toplanması, bir araya getirilmesi, hıfz edilmesi kime aittir? Allah'a aittir. Diğer semavi kitaplar tahrif edildiği gibi Kur'an-ı Kerim tahrif edilmeyecektir. Neden dolayı? Çünkü Allah bunun korunmasını üstlenmiştir. اِنَّ لَحْنِ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَاِنَّ لَهُ لَحَافِذٌ Bu kitabı biz indirdik ve bu kitabı da yine biz koruyacağız. Şimdi burada asıl önemli olan nokta Allah diyor ki sonra şüphesiz onun açıklanması da bize aittir. سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ Nasıl ki onun toplanması bizim üzerimize aitse, bize aitse aynı şekilde onun açıklanması da bize aittir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Kur'an-ı Seyyid'in açıklaması nedir? Kur'an-ı Seyyid'in açıklaması sünnettir. Nahl suresinde iki farklı ayette Allah Azze ve Celle Peygamberimize diyor ki biz sana bu kitabı indirdik ki ta ki sen insanlara onlara indirileni açıklayasın diye. Şimdi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisleri Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'in beyanı ve açıklaması Peygamberimizin sözleridir. O zaman hani bazıları diyorlar ya Kur'an-ı Kerim korunmuştur fakat sünnet korunmamıştır yani sünnetin bozulma, sünnetin tahrif olma veya hepsinin uydurma olması, birkaç tanetin müstesna, hepsinin uydurma olması söz konusudur diyorlar ya, Kur'an-ı Kerim nasıl korunmuşsa Allah Azze ve Celle bu ayette aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını da koruyacağını söylüyor. Başka bir ayette ise Kur'an-ı Kerim'in açıklamasının sünnet olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. O zaman biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki eğer sünnet Kur'an-ı Kerim'in açıklanmasıysa, Allah Kur'an'ı korumayı üstlendiği gibi aynı şekilde sünneti de ne yapmıştır? Sünneti de korumasını Allah Azze ve Celle üstlenmiştir. Zaten eğer sünnet yok olup gidecek olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar çabası Kur'an'ın fiili ve sözlü açıklamaya çalışması ne olurdu? Fiili ve sözlü açıklamaya çalışması boşa giderdi. Allah Azze ve Celle'nin Peygamber göndermesinin bir anlamı kalmazdı. Kitapla herkes biliyor. İngiltere eğer insanlar sadece kitapla ne yaparlardı? Kitapla yetinirlerdi. Fakat e, biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki e, tek başına kitap insanlara yetmez. Çünkü Allah azze ve celle tek başına kitapla yetinmemiştir. Aynı şekilde peygamber göndermiştir. Bu peygamber insanlara ne yapsın? İnsanlara bu Kur'an-ı Kerim'i açıklasın diye. Ve daha önce de demiştik. Kur'an-ı Kerim genel bir kitaptır. Umumi bir kitaptır. Genel kaideleri zikreder. Eğer bu Kur'an açıklanması ne manaya geldiği tam net bir şekilde ortaya konmazsa, her insan istediği yere Kur'an-ı Kerim'den delil bulabilir. İstediği, istediği tarafa Kur'an-ı Kerim'i çekebilir. Çünkü umumi ifadeler var. Umumi ifadeler de şey gibidir, lastik gibidir. İsteyen istediği tarafa umumi ifadeleri çekebilir. Fakat sünnet veya Peygamberimizin Kur'an'ı yaşaması sözlü ve fiili olarak, nasıl, bu ayet nasıl anlaşılır? Peygamberin ortaya koyması, İnsanların istedikleri gibi ayetleri sağa sola çekmesine nedir? Engeldir. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle sünneti de ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle sünneti de korumuştur. Sünneti neyle korumuştur Allah Azze ve Celle? Sünneti neyle korur? Alimlerle, Alimlerle korur. Öyle değil mi? Hiçbir ümmette eşi benzeri görülmemiş şekilde Allah Azze ve Celle bu ümmete selek tevkidi yapan insanlar göndermiştir. Yani kendilerine ulaşan her haber kimden gelmiş, kim kime söylemiş, nasıl söylemiş, hangi ile söylemiş, mı demiş, mi demiş, akberenamı demiş, semihenamı demiş, bütün lafızlara kadar tek tek inceleyen Allah Azze ve Celle alimler kılmıştır bu ümmete ve bu alimler sayesinde hadisin zayıfını, sahihinler, doğrusunu yanlışından ayırt etmeyi bize ne yapmıştır? Ayırt etmeyi bize nasip eylemiştir. Bundan dolayı ne diyoruz? Burada dikkat ederseniz Allah kuran içerikinin toplanmasını üstlendiği gibi açıklanmasını da üstlenmiştir. Ve Kur'an-ı en güzel birbirini tefsir eder. Başka ayetlerden Nahas suresinde iki ayette Allah Azze ve Celle peygamberimize bu kitabı indirdik ki sana bu kitabı indirdik ki sen bunu insanlara açıklayasın diye diyor. Demek ki sünnet de açıklamasıdır açıklanmasıdır. Sünnet de aynı şekilde ne yapılmıştır? Korunmuştur. Buyur abi devam et. İbn-i Abbas radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertliydi. Ramazan ayında Cebrail ile buluştuğunda daha da cömert olurdu. Kendisi Ramazan'da her gece Cebrail ile buluşur, karşılıklı olarak onunla Kur'an'ı okuyup söylerdi. Şu bir gerçek ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır konusunda sürekli esen rüzgardan daha da cömert idi demiştir. Şimdi e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı burada e, zikrediyor. İmam Bukhari'nin bu hadisi burada da sebebi belki size tuhaf gelebilir. Çünkü e, vahiy bölümünde niye? Vahiyin başlangıcı bölümünde bu hadisi zikredilsin diyesiniz. E, çünkü burada Cebrail ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan gecelerinde karşılıklı Kur'an okumalarından dolayı e, ne yapıyor bu hadisi burada zikrediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömerdiydi. Gerçekten de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların neydi? İnsanların en cömerdiydi. Nasıl insanların en cömerdiydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Bir defa yanında dünya malını ne yapmazdı bekletmezdi. Yanında olan herhangi ufak bir şey dahi hatırladığında namazda bütün insanların sırtından atlayıp gidip aman yanında ben bir şey unutmuşum. Hani olur ki ölürüm falan evimde bulunmasın diye dünya malını getirip sadaka veren bir insandı. Kendi hakkından sürekli geçen kendi hakkını insanlara aktaran bir insandı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu da neden dolayı yapıyordu? Çünkü nefis terbiyesinde bize en güzel örnek olan, her konuda güzel örnek olduğu gibi nefis terbiyesinde de bize en güzel örnek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Mala, yani malı sever bir şekilde yaratıldığından dolayı insanın maldan vermesi en zor gelen şeylerdendir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ee, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّ الْجَمَّةِ siz malı çok şiddetli bir sevgiyle seversiniz diyor Allah Azze ve Celle. Yani e, insanoğlunun mala olan durumunu Allah Azze ve Celle bu şekilde ifade ediyor. Mala aşırı bir şekilde düşkünlük, mala aşırı bir sevgiyle bağlanmak. İşte peygamberimizle de nefsi, e, nefse en zor gelen şeylere terbiye ettiğinden dolayı ne yapıyor? Nefisle mal da çok e, sevimli geldiğinden dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sürekli malda cömert olan bir insan en cömert olduğu yer ise Ramazan ayı. Neden dolayı? Çünkü Ramazan ayı abel ayı. Geçen Ramazan ayı bizi geçti gitti Allah bizi bir dahaki Ramazan'a ulaştırsın inşallah. Ramazan ayı öyle bir ay ki cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, şeytanların bağlandığı, iman ederek, ecrini Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affolunduğu, iman ederek, ecrini Allah'tan bekleyerek oruç tutanların geçmiş günahlarının affolunduğu birken e, verilenlerin karşılığında yüz alındığı, e, kendisini içerisinde bin geniden daha hayırlı olan kadir gecesinin e, bulunması e, işte oruçla mevsim terbiye edildiği bir ay olması Allah Azze ve Celle'nin işte ben ya benim, yani bütün amellerinin karşılığı bellidir falan orucun ecrü bana aittir. Niye? Çünkü o benim için yemeğini içmesini şehvetini bıraktığından dolayı ben de ona karşılığını vereceğim demiş olduğu bir ay olduğundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bu aydan en güzel şekilde istifade edenlerden. Yani e, tabi bu sadece Ramazan için geçerli değil. Aslında ömrün her anı böyle. İnsanın istifade edebileceği, insanı kullanabileceği. Bir de Allah azze ve celle bize rahmet olarak bazı özel ay, gece ve günlerde daha fazla ecir vermek için, daha fazla rahmetini yağdırabilmek için bazı aylar ve günler kılmıştır. Ramazan da nedir? Ramazan da bunlardan bir tanesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu ayda her zaman olduğundan daha fazla cömert oluyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da Cebrail'le karşılıklı oturuyorlar, birbirlerine Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Yani o peygamberimizi okuyor bir defa, peygamberimiz ona ne yapıyor? Ona bir defa okuyor. Zaten hafızlıktaki, işte öğrencinin hafızı bitirdikten sonra senede veya iki senede bir defa gidip bir kocaya baştan sonra Kur'an-ı Kerim'i okuması bu sünnet de buradan alınıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta özellikle Ramazan ayında işte mukabele dediğimiz sistemde insanların cüz okuması, ezberden cüz okuması. Yine dayanağı nedir? Dayanağı burasıdır. Yani Peygamber aleyhissalatü Cebrail'e arz etmesi, Cebrail aleyhissalatü Cebrail'in de Peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i ne yapmasıdır? Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimize arz etmesidir. Ve burada genelde alimler bir konuya dikkat çekiyorlar özel olaraktan. Şimdi... Biliyorsunuz elim okumak İslam'da çok önemlidir. Daha birinci dersimizde veya ikinci hadisi açıklarken biraz böyle değindik ufaktan ilim okumanın faziletine dair. Şimdi elim okumanın da us usulleri vardır. Yani elim <gülüyor> nasıl okunur? Elim okumanın en üst mertebesi bir hocanın dizinin dibine oturup onun ağzından direkt almak. Buna müşakaha yoluyla ilim almak diyorlar. Yani insanın kitaplara dayalı olmayarak bir kocanın dizinin dibine oturup o kocadan direk ne yapmasıdır? O kocadan direk olarak ilim almasıdır. Ee, bu da, bunun da dayanakını neye beğendiriyorlar? Bunun dayanakını da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmi Cebrail'den direk alması aynı şekilde sahabenin de Peygamberimizden ilmi direk almasına dayandırıyorlar ve burada dayanarak da diyorlar ee, bir insanın en güzel ilim okuma metodu nedir? En güzel ilim okuma metodu kişinin direk bir kocadan veya bir hocanın ağzından direkt olarak ilmin birinci ağızdan almasıdır. Bu da ilminle de Bu da ilmin en üst Okuyalım mı? Yeter mi? Nasıl? Okuyalım mı? Yeter mi? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bunu okuyalım ya. Bu çok tek tek açık. Çoğunu şeyde anlattık. Ee, üçüncü hadiste anlattığımız için e, ondan dolayı fazla da şey uzun sürmedi inşallah. Buyur abi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh Ebu Süfyan bin Had radıyallahu anh'ın kendisine bildirdiği Tüm malumatı anlatıyor. Şimdi kısa'yı iyi anlayın tekrardan bir şey yapmayacağız. Baştan anlatmayacağız çünkü kısa uzun olduğu için. Ebu Süfyan başından geçen bir olayı i̇bn Abbas'a anlatıyor. i̇bn Abbas da bize anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan ve Kureyş kafirleri arasında saldırmazlık anlaşması yaptığı süre içerisinde Ebu Süfyan Şam diyarında ticaret yaparken Bizans krallığı Irakli haber salıp Ebu Süfyan ve yanındaki topluluğu çağırtmıştı. Hirak ve Erkan'ı İlya'da da i iken Ebu Sufyan'ı yanına getirdiler. Hirak yanında Rumların ileri girenlerinin bulunduğu meclisine onları çağırdı. Sonra tercümanlığını ve onları huzurunu aldı. Kendisinin peygamber olduğunu söyleyen ve bu adama akrabalık görülen hangimiz daha yakındır dedi. Ebu Sufyan Akrabalık yönünden en yakını benim dedi. Hirak onu yanına getirin. Arkadaşlarını da yanına getirip arkasına yerleştirin dedi. Sonra, sonra tercümanına onun arkadaşlarına söyle ben şu kimse hakkında buna soru soracağım. Eğer bana yalan söylerse onun yalan söylediğini bildirsinler. Tamam. Şimdi Hirak'ı diye Hristiyan meliklerinden bir tane melik var. Bu adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığını duymuş. Onunla ilgili bilgi elde etmek istiyor. Şimdi e, Kureşçiler kendi bölgesine gelince, e, Filistin taraflarına gelince diyor ki bana bunları getirin ben bunlara bir sorayım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı soracak. Ebu Sufyan'ı getiriyorlar. Ebu Sufyan tabi daha Müslüman olmamış. Ebu Sufyan'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına şeyin Herakl'ın yanına getiriyorlar. Herakl diyor ki Ebu Sufyan'ı karşıma koyun. Arkadaşlarını da arkasına koyun. Yani arkasına Ta ki bu bana yüzüne şöyle yalan söylediği zaman arkadakiler beni uyarsınlar. Yani bu adam yalan söylüyor evet, desinler. Ve Ebu Süfyan'ı bu şekilde karşısına alıp Ebu Süfyan'a Peygamberimizle ilgili bazı sorular soracak. Ee, tam bu sırada işte Ebu Süfyan devam ediyor. Buyur abi. Ebu Süfyan şöyle devam eder. Vallahi arkadaşlarımın benim yalanımı anlatmalarından çekinmem olmasaydı onun hakkında yalan söylerdim. Tamam. Şimdi e, Ebu Süfyan diyor ki arkadaşlarımın beni yalanlayacağını bilmeseydim ben ne yapardım? Onlar hakkında yalan söylerdim. Demek ki müşriklere haberinde asıl olan nedir? Yalan olmasıdır. Eğer müşrikler veya kafirler müminler hakkında konuşuyorlarsa veya müminler hakkında bir haber yayıyorlarsa asıl olan biz buna ne yapmayacağız? Biz kesinlikle buna itimat etmeyeceğiz, güvenmeyeceğiz. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اِنْ جَأَيْكُمْ فَاشِقُمْ بِنَبَيْنْ diyor. Fasık size bir haber getirdiği zaman onu dahi ne yapınız? Onu dahi araştırınız diyor. Fasık Müslümandır. Günah işleyen, büyük günah işleyen Müslümandır. Büyük günah işleyen Müslümanın haberi araştırılacaksa eğer kafire haberi hayda hayda araştırılır. İşte bu noktayı anlamayan insanların birçoğu bugün televizyonlarda, radyolarda veya haber kaynaklarında Görmüş oldukları haberlerle Müslümanları ne yapıyorlar? Dünyanın dört bir tarafında var olan Müslümanları eleştiriyorlar. Oysa televizyon ve radyo asla ve asla Müslümanlara haber kaynağına yapamaz, olamaz. Neden dolayı? Çünkü Allah Azze ve Celle Celalühü diyor ki: <gülüyor> "Ne ala kitabı. Ve'l min min Müşrikler ne hak kitap? Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemez. Yani bize verdikleri haberlerde bize yapmış oldukları eylemlerde ve fiillerde veler zahirinde maslahat dahi görünse biz şunu bileceğiz ki mutlaka bunun içerisinde ne vardır? Bize bir zarar vardır. Çünkü Allah'ın kendi sünnetine aykırıdır bu. Yani bu kafirlerin bizim için hayır murat etmeleri nedir? Bu Allah'ın sünnetine aykırıdır. İki, Allah'a değerlerine diyor ki يَا يَلَّذِينَ عَمَلُوا لَا تُتَّفِقُوا بِطَانَةً مِنْ Kendi dışınızda bir çevre edinmeyin. Neden dolayı? Çünkü onların size karşı bir kini vardır diyor Allah. Ve bu açığa çıkan kimleridir. Içeri, içerilerinde gizledikleri ise bundan çok daha büyüktür diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim bize genel olarak şunu öğretiyor. Kafirler ve müşriklerle Müslümanların arasındaki ilişki genel olarak sürekli düşmanlık ve savaş ilişkisidir. Yani asla ve asla bunlar ne yapmazlar? Asla ve asla bunlar Müslümanlara bir fayda sağlamazlar. Yeri olsaydı birkaç insan örnek de verebilirdi. Asıl tarihi Osmanlı'nın Avrupa ile ittifakı, Osmanlı'nın çökmesi, onların yükselmesi. En Müslümanların Hristiyanlara güvenmesi, en İslam devletinin yerle bir olması, Hristiyanların yücelmesi. Daha birçok örnek, yani Müslümanların katidenle ittifak ettiği veya bir araya geldiği, onlara güvendiği her yerde Müslümanlar ne etmiştir? Müslümanlar zarara mutlaka uğramıştır. Neden dolayı? Çünkü asıl olan Müslümanla kafir arasındaki ilişkide kafirin Müslümana zarar vermek istemesidir. Hatta Allah diyor açığa çıkardıkları hafiftir. Asıl işlerinde gizledikleri ise nedir? Asıl işlerinde gizledikleri ise daha büyüktür. O zaman Müslüman ne yapmaması lazım? Bunların ne haberine ne fiiline, ne iyiliğine hiçbir şeyine güvenmemesi lazım. Çünkü bunlardan Müslümana asla ve asla kesinlikle ve kesinlikle fayda gelmez. Devam et abi. Sonra bana peygamber hakkında sorduğu ilk soru, sizin aranızda onun soyu nasıl oldu, olmuştu? Ben, o içimizde soylu birisidir dedim. Hirak, ondan önce sizden birisi onun söylediği bu şeyleri söylemiş miydi dedi. Hayır dedim. Atalarından kral olan var mıdır dedi. Hayır dedim. Halkın ileri gelenleri mi kendisine tabi oluyor yoksa zayıf kimseler mi tabi oluyor dedi. Zayıf kimseler dedim. Çoğalıyorlar mı yoksa azalıyorlar mı dedi. Hayır çoğalıyorlar dedi. Onlardan dinine girdikten sonra memnun olmadığında dininden dönen biri var mıdır dedi. Hayır dedim. Söylediği şeyleri söylemezden önce yalan töhmetinde bulunuyor muydunuz dedi. Hayır dedim. Sözünden döner mi dedi. Hayır ancak biz bir süredir ondan ayrıyız. Şu anda ne yaptığını bilmiyoruz dedi. Ebu Sufyan bu sözden başka içerisine bir şeyler katabileceğim başka bir söz imkanım olmadı dedi. Ve şöyle devam etti. Onunla savaştınız mı? Evet dedim. Onunla savaştınız. Savaşınız nasıl olmuştu dedi. Onunla aramızdaki savaş değişiyor. Bir bize diyor bir ona diyor dedim. Size ne emrediyor dedi. Tek olan Allah'a ful olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. ...atalarınızın söylediklerini bırakın... ...diyor ve bize namaz kılmayı... ...dürüst ve namuslu olmayı... ...akrabayla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor... ...dedir. Hirak... ...tecümanına ona şöyle de... ...sana onun soyundan sordum... ...kendisinin için Tam burada dur abi... ...şimdi Hırak bir takım sorular soruyor şeye... E, ...Ebu Süfyan'a... ...Ebu Süfyan da Hırak'la cevap veriyor... ...soru bir... ...diyor ki... ...onun soyu sizin aranızda nasıldır... O da diyor ki içimizde en soylu birisidir. Daha sonra Irak diyor ki ben sana onun soyunu sordum. Sen verici, o bizim içerisimizde en soylu birisidir diye. <gülüyor> Peygamberler neresi soylu insanların içerisinde gelir diyor Irak. Bu şekilde peygamberin peygamberliğini doğruluyor. Şimdi burada bizim için çok önemli bir nokta var. Her kavme gelen davetçinin o kavmin kendisinden olması şarttır. O kavmin tanıdığı, kendisine güvendiği, Kendisini bildiği, soyu, sohbu, nesebi belli olan bir insan olmak lazım. Ve evet, Allah Azze ve Celle Kuran içerisinde diyor ki <gülüyor> Biz her kavme kendi dillerinden bir peygamber gönderdik. Ta ki onlara ne yapsınlar? Ta ki onları açıklasınlar diye. Aynı şekilde toplumun da insanı tanıyabilmesi için, insanın da toplumu tanıyabilmesi için, insanın davet yaptığı, insanları kendisine çağırdığı, Toplumu kendisinden olması lazım. Tabi imkanlar buna er veriyorsa. Eğer insanlar er vermiyorsa zaten Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun böyle kendi dili, kendi ırkı olmasa da yine de davetçidir. Daha sonra diyor ki atanasında kral olan var mıdır? Veya diyor ben dedim ki onun bu söylediğini kimse söylemiş miydi? Hayır diyor. Daha sonra diyor ki onun bu söylediğini bir bakpat söylemiş olsaydı ben derdim ki hani, bu onu bir başkasından almıştır diye demek ki onu bir başkasından almamıştır diye peki kral var mıydı atalarından kral da yoktu yani diyor atalarından kral olmuş olsaydı sanki ee, babalarının krallığını tekerden geri istiyor derdim ama böyle bir şey de yok burada da müslümanlar insanları bir şeye davet ettikleri zaman söylenlerine çok azami surette dikkat etmeleri lazım yani davetleri İslamken başka bir mühür yememeleri lazım Mesela diyelim ki, adam konuşuyor, konuştuğumuz zaman söylemlerine dikkat etmediğinden dolayı milliyetçilik damgası yiyor. Adam konuşuyor, konuştuğu zaman söylemlerine dikkat etmediğinden dolayı sapık bir fırkaya nispet ediliyor mesela. Oysa Müslüman nedir? Müslümanın bunlara çok dikkat etmesi lazım. Yani işte diyelim adam, sen öyle bir bölgede yaşıyorsun ki misal yaşadığın bölgenin içerisinde bir Türk-Kürt kaosu var zaten. E sen bu kaosun içerisinde tutup işin işte falankez mazlum bir toplumdur falankez şöyledir böyledir dediğin zaman çoğu güzel insan insanları tevkide davet eden insan milliyetçilik damasını yiyor. Sebebi nedir? Kaos olan bir ortamda insanların yanlış anlayacağı, akıllarının idrak etmediği, Allah ve Resulünün yalanlayacağı şeyleri insanlara anlatmaktır ki bu da ne bir Bu da zararı vardır. Ondan dolayı bak burada Hırak çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Atalarından kral olmuş olsaydı onların davatasını gidiyor dedim. Hani krallığı tekrardan geri istiyor dedim. Müslüman da toplumu davet ettiği zaman bir, iki tane özellik var. Bunu daha önce söylemiştim. Bir davetçide bulunması gereken en esas iki tane özellik var. Nedir bunlar? Birinci davetçinin kim olduğu, ikinci davetçinin kaynağı. Yani davetçi kimdir? Sen kimsin? Nesin? Neyin nesisin? Bunun belli olması lazım. İki kaynağının belli olması lazım. İnsanları neye davet ediyor? Ne üzerine davet ediyor? Esasları nedir? Dayandığı kitap nedir? Bunların belli olması lazım. Yoksa ne olur müminin daveti veya muvahhidin daveti durduk yere boş yere damga yer ve insanlarla faydası arasına girilmiş olur bu şekilde. Daha sonra diyor halkın ileri gelenleri mi kendisine tabi oluyor, zayıf olanlar mı? O da diyor zayıf olanlar kendisine tabi oluyor. Zaten bütün peygamberlerin durumu da nedir? Bütün peygamberlerin durumu böyledir. Kendilerine toplumun şerefli olan insanları değil. Tabi hakikatte toplumun şerefli olan insanları fakat dış görüntüde toplumun alt tabakası gibi görünen insanlar tabi olur. Fakat peygamberlere düşmanlık eden insanlar görüntüde toplumun üst tabakası olmalarına rağmen iç dünyada rezalet bataklığında yüzen, ne namus, ne şeref, ne ahlak gibi hiçbir güzellikle güzelleremeyen insanlar bunlar da ne yaparlar? Bunlar da peygamberlere sürekli düşmanlık ederler. Aynı şekilde zamanımızın tezgit daveti de böyledir. Bakın hak üzerinde toplanmış insanlara genelde gariban, fakir işte 50 milyon, 100 milyon hesabını yapan ondan sonra nasıl bir şeyler yapacağını bir türlü kestirebiyen maddi olarak sürekli önlerinde engel olan sürekli üst tabakayla çekişen insanların olduğunu göreceksiniz bunun sebebi nedir? Çünkü fakir olan bir insanın dünyada kaybedeceği bir şey yoktur. İslam daveti nedir? İslam daveti insanlar fedakarlık istiyor. Diyor ki gel İslam dinine gir önceki bütün her şeyi kapının önünde bırak tertemiz bir şekilde İslam dinine gir diyor. Faizli bir mal elze onu bırak. İslam'ın arama ihtiyacı yoktur. Faiz üzerinde kurulu olan bir şirketin varsa bunu bırak. İşte efendim piyangoyu şudur buyur haram olan bütün şeylerin malın içerisinde temizle az da olsa helal eğitin. Seninle şu kardeşin arasında bir fark yoktur. Aynı sofrada oturacaksınız beraber güleceksiniz, beraber gideceksiniz, beraber göreceksiniz Şimdi bunlar zengine zor gelen şeyler, nefsine ağır gelen şeyler veya üst tabaka gibi görünen insanlara. Bundan dolayı genel olarak zengin olan insanlar İslam'a ne yapmazlar? İslam'a iltisap etmezler. Çünkü kaybedecekleri ve nefislerine ağır gelen çok şey vardır. Fakat fakir olan veya gariban dediğimiz insanlar bunların pek de kaybedeceği bir şey olmadığından dolayı zayıf olan insanlar bunlara tabi olur. Zayıf olan insanların bir cemaatin çoğunluğunu oluşturmaları... Asla o cemaatin aciz veya zayıf olduğunu göstermez. Çünkü insanlar nezdindeki zayıflık Allah katında kuvvet, insanlar nezdindeki kuvvet Allah katında ne olabilir? Allah katında ise ee, zayıflık olabilir. Allah müşriklerin kuvvetini örinceğin evine benzetiyor. Allah'ı dost edinmeyen, Allah'a dayanmayan, gücünü Allah'tan almayan insanların kuvvetini Allah örinceğin evine benzetiyor. Ve en zayıf evde örinceğin evidir diyor. Müminleri ise 3-5 tane bugünkü de insanların deyimiyle çapulcunun veya toplum tarafından dışlanmış veya toplumla işte, e hesabı olduğundan dolayı toplumda kendini ispat etmeye çalışan gibi isimlerle isimlerin 3-5 tane Müslümanın kuvvetini ise Allah azeyledirle kendi meleklerinin kendi kainaktaki aksellerinin kuvvetiyle beraber zikrediyor. Bundan dolayı zahir ve dünyada kuvvet olarak görünen Allah katında zayıflık, insanların yanında zayıf olarak görünen Allah katında ne olabilir? Allah katında kuvvet olabilir. Ve Peygamberimiz bu kaydeti bir hadiste diyor ki, ve siz ancak ve ancak zayıflarınız sayesinde rızıklandırılırsınız ve zayıflarınız sayesinde yardım olursunuz. Neden? Çünkü mazlumla Allah'ın arasında perde yoktur. Ee, Ehli Sünnet'in menedirinde mi okumuştuk beraber? Hani şeyin, Hazreti Ömer'in tavsiyetiyle aman aman işte dikkat et, mazlumun akını alma. Hadis dersinde mi de okumuştuk? Müslüm'de okumuştuk. Aman aman dikkat et, mazlumun akını alma. Neden? Çünkü mazlumla Allah'ın arasında perde yoktur. Mazlum dua ettiği zaman, mazlum elini Allah'a kaldırdığı zaman, sahipsiz ve kimsesiz olduğundan dolayı, sadece Allah'ın kendi sahibi gördüğünden dolayı Allah azze ve celle mazlumun duasını ne yapmaz? Mazlumun duasını geri çevirmez. Bundan dolayı aman aman bazılarının aşağılık kompleksine kapıldığı gibi zayıfların ve gariban insanların bir arada toplanması sizin için zayıflık olması. Çünkü zayıflık kuvvetsizlik daha çok insana Allah'a yöneltir. Daha çok insana acziyetini anlamasına insanın kendi fakriyetini anlamasına insanı yöneltir ve duaların kabul olmasına sebebi de buyur. Ondan dolayı Peygamberimiz ne diyor? Siz zayıflarınız sayesinde rızıklandırılır ve zayıflarınız sayesinde yardım olursunuz. Çoğalıyorlar mı azalıyorlar mı? Diyor Ebu Süfyan. O da diyor ki, onlar çoğalıyorlar. Ebu Süper'e diyor ki, zaten iman işi de böyledir. Ta tamamlanana kadar ne olur? Tamamlanana kadar bu şekilde devam eder. Yani İslam toplumu az olabilir, başlangıçta az bir şekilde başlayabilir. Fakat iman nedir? İman ağır ağırda gitse tamamlanan bir şeydir. Sürekli hareket eder ve Müslümanlar bu şekilde kendilerini tamamlarlar. Yine diyor, ben sana dedim ki, hiç... Ee, onun dinine girdikten sonra memnun olmadığından dolayı dininden dönen birisi var mı? O da diyor ki böyle bir şey nedir? Böyle bir şey yoktur. O da diyor ki iman nuru kalbe girdikten sonra böyle kimse dininden ne yapmaz? Dininden tekrardan dönmez. Tabi ki kimin için geçerlidir? İmanı hakkıyla anlayan, imanın tadını elde eden, imanın nuru kalbini kaplayan insanlar için geçerlidir. Bu insanların dininden dönmesi de değildir? Mümkün değildir. Çünkü insan ahmak olması lazım ki Elindeki işte elmasları cam şişesine değiştirsin. O da camdır görüntü olarak. Elmas da camdır, şey de camdır. Bildiğimiz cam da camdır. Ama kimse getirip elması verip karşılığında ne yapmaz? Kimse cam şişesini almaz. Zübrüt de yeşildir, soda şişesi de yeşildir. Kimse götürüp zübrütü verip soda şişesini almaz. Öyle değil mi? İman eden, imanın sonucunu bilen, imanın tadını alan, imanın insanı dünyada ve ahirette kazandırdıklarını fehmeden, akleden, idrak eden bir insan, götürüp de dünya hayatına tekrardan imanı değiştirip mürted olmaz. Ama bu kimler içindir? Tekrar söylüyoruz. Bu iman nuru kalbine girmiş ve iman etmiş insanlar için geçerlidir. Siz diyor hiç yalan tövbetinde bulundunuz mu? Yani Peygamber aleyhissalatü yok, yalan tövbetinde bulunmadık. Zaten biz ne demiştik? Bir dağlatçinin geldiği toplumda en önemli olan şey toplumun kendini kötülüklerle zikretmemesidir. Hatta Hazreti Hatice'nin sözünü kim söyleyerek peygamberimize? Sayfaları çevirmeden. Söyle abi. Mesela Validemiz diyor ki Allah'a bahsedecek ki Allah diyor seni maaşırt etmeyecek. Yani şey çıkarmayacak. Niye? Çünkü sen diyor akrabayı, gözetmez, akrabayı gözetirsin. Yolda Fakire yolda yardım edersin. Yolda, yolda kalmışa yardım edersin. Bunlar ne görürsün? Bir peygamber. Veya bir davetçide bulunması gereken özelliklerdir. Hatta demiştik ki belki bizim çok basite aldığımız meseleler dahi toplumun ibadete vesile olmasına ne yapabilir? Sebep olabilir. Yani peygamberimiz sevmeseler de beğenmeseler de yalan söylediğini bir türlü ne yapamıyorlar? Söyleyemiyorlar. Ondan dolayı davetçi normal hayatında doğru sözlü olması lazım ki insanlar onun davetini ne yapsınlar? besinler. Zaten bak ne diyor Emel Hırak? İnsanlara yalan söylemeyen, Rabbine hiç, hiç yalan söylemez. Ticaretinde, şimdi adam düşünecek. Ticaretinde dürüst olan adam, insanları aldatmayan insan, Rabbini hiç hiç aldatmaz. İnsanlarla ilişkilerinde dikkatli olan, ticiz olan insan, Rabbi olan ilişkilerinde hayda hayda ticiz olacaktır. Ve bu insanlara bizim davetimizi ne yapacaktır? Daha da insanların gözünde bir ıslacaktır, güzelleştirecektir. Ondan dolayı bir davetçide bulunması gereken özelliklerden biri de toplum içerisinde, Toplumun değerli işler, toplumda değerli olan veya ahlak dediğimiz şeyler davetçinin davetinden önce kendisinde bulunması nedir? Kendisinde bulunması şarttır. Onunla savaşıyor musunuz? Savaşıyoruz. Peki savaş nasıldır? Savaş bizim aramızda sicardır diyor. Bazen o kazanır, bazen de ne yaparız? Bazen de biz kalırız Ebüsü Fener ne diyor? Bu zaten diyor peygamberlerin hepsinin durumu budur. Yani bazen onlar kazanır, bazen onların düşmanları kazanır. وَكَذَٓا لِكَ الرُّسُلْ تُبْتَلَى سُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةِ Bütün peygamberler böyledir diyor Hiraq. Önce savaşırlar, imtihan edinirler, daha sonra akıbet nedir? Fakat akıbet onlarındır. Sonuç, müttakilerindir. Yeryüzünün varisleri olacak olan insanlar kimdir? Yine peygamberlerdir. Neden? Sabretmelerinden dolayı ve Allah'ın ayetlerine ve müjdelerine yaki iman etmelerinden dolayı her zaman başarı, müjde yeryüzünün varisi olmak kime aittir? Peygamberlere ve peygamberlerin varislerine aittir. Bugün Müslümanlar dünyada bazen imtihana uğrasa da bazı bölgeler ellerinden çıksa da bazen zarara da uğrasalar bazen göze görülür bir yenilgi ve kayıp da olsa bazen devletlerin de ellerinden gitse fakat nedir? Bunlar hepsi imtihandır. <gülüyor> Allah doğru sözlerle yalancıları birbirinden ayırır. Fakat bir şuna emin, yakinen iman etmişiz ki akibet veyahut da sonuç yeryüzünün varisi olmayışı kime aittir? Yeryüzünün varisi olmayışı müttakilere aittir. Allah'tan hakkıyla korkan sabreden gerisin geriye dönmeyen, Allah'ın müjdelerine yakinen iman eden insanlar arı er sonunda bir gün yeryüzünün imamları olacaklardır. Öyle değil mi? Allah Azze ve Zeller'in kuran içerisinde müjdelediği gibi. Daha sonra Ebu Sufyan'la Herakl'ın arasındaki konuşma bu şekilde devam ediyor. Herakl kendisine diyor ki, abi şuradan yan sayfanın hemen birinci satırını eğer senin doğru ise oku. Eğer senin söylediklerin doğru ise yakında bu kimse şu iki ayağımın bastığı yerlere sahip olacaktır. Aslında ben onun zuhur ettiğini biliyordum ama sizden olacağını tahmin edemiyordum. Eğer ona ulaşacağımı bilsem tehlikeye rağmen kendisiyle karşılaşma zahmetine katlanırım. Şayet yanında olsaydım ayaklarını bile yıkardım dedi. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Dıhiyye radıyallahu anh ile Bizans'ın Busra emirine gönderdiği mektubunu istedi. Mektubu getirerek onu Hırak'la verdi. O da mektubu okudu. Mektub şöyleydi. Allah'ın kulu Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rumların büyüğü Hırak ne? Selam hidayete uyan kimseleredir. Bundan sonra ben seni İslam çağrısına davet ediyorum. Müslüman ol ki kurtulasın. Allah yaptığın işin karşılığını sana iki kat verir. Eğer kabul etmez yüz çevirirsen çiftçi ve zilatçı olan halkının günahı da sana olur. Ey kitap ehli aramızda ortak olan söze gelin. Allah'a kul olalım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Birbirimizi Allah'ın dışında bir takım rakver edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun ki bizler Allah'a teslim olanlarız deyiniz. Ali İmdan 64. Sonra Ebu Sufyan şöyle devam eder. Herak söyleyeceğini söyleyip mektubu bitirdiğinde yanında sesler yükseldi. Gürültüler çoğaldı. Biz de oradan çıkarıldık. Oradan çıkarılırken arkadaşlarıma Ebu Kepşen'in Ebu Kevşet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesinden birisinin ismidir. Oğlunun etkisi önem kazandı. Ondan Rumların kralı bile korkuyor olmalı dedim. Onun galip geleceği kanaatini hep taşıdım. Sonunda Allah İslam'ı gönlüme koydu. Şimdi daha sonra e, bu adam diyor ki Hira, bunları duyduktan sonra vallahi diyor, benim bu iki ayağımın bastığı yere bu Peygamber bir gün gelip sahip olacak. Ben onun yanında olsam diyor, onun ayaklarını yıkardım diyor. Bu da hak peygamber olduğunu anlayınca peygamberin o toprakları da ele geçireceğini zaten biliyor. Çünkü bu adam kitap ehli ve biliyorsunuz hem Tevrat'ta hem İncil'de tahrip olunmasına rağmen peygamber Aleyhisselam'a işaret eden birçok nokta var. Hele onların elinde olan kitapta. Çünkü onlar da bir peygamber bekliyorlardı. Yani son peygamberi biliyorsunuz, Yahudiler kendilerinden bekliyorlardı. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذ۪ينَ كَفَرُوا min قَبْلِ onlar kafirlere fethi isterlerdi. Ne diyorlardı? Allah'ın peygamberi bizden gönder. Biz bu Arapları ne yapalım? Biz bu Arapları sürelim, buralardan götürelim e, diye. Ve daha sonra peygamberimizin onlara yazmış olduğu bir mektup var. Bu mektubu onlara okuyor. E, Heraklı okuyor. Mektup zaten kendi önünde aynı zamanda yazılı. E, bazı zındıkların özellikle işte e, oynadığı ayet-i kerime de burada yazılı. Ya ehlel kitabı te'alehu ile kelimetin sevaim beynene ve beynekum. Allah'a la'budu illallah. Ve la nushrike bihi şey'en. Ve la yettehize ba'duna ba'den erbaben mundunillah. Ve in tevellev fekuluşhedu bi'enne muslimuz. De ki ey kitap ehli. gel aramızda ortak bir kelimede birleşelim. Şimdi Fethullah Gülen ve benzeri zındıklar diyorlar ki. Gelin aramızdaki ortak bir kelimede birleşelim. Ben kasıt nedir? Gelin la ilahe illallah'ta birleşelim. Muhammedun Resulullah demeseniz de olur. Öyle değil mi? Hatta eee cemaatlerin önde gelen e, tağutlarından bir tanesi, Zaman Gazetesi'nde yazdığı bir yazıda, La İlahe İzallah'ta Kerime-i Tevhid'e ittifakımız var diye Ahmet Şahin. Aynı şekilde işte Fethullah Gülen bazı kitaplarında, Muhammed'in Resulullah kısmının diyaloga engel olduğunu, ehl kitapla Müslümanların arasında engel teşkil ettiğini, bundan dolayı, bundan ziyade imanın iki rüknü olan, işte e, Allah'a imanla ahiret gününe iman noktasında birleştiğimiz takdirde insanlara ne yapmamız lazım? İnsanları kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. Keburat kelimeden tahrücü illa Bunların ağırlığından çıkan ittira gerçekten çok büyüktür. Çünkü Allah azze ve celle eee suresinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la Allah'ın arasını ayırmaya çalışanlara ulaike humul diyor. Onlar, hakiki kafirler bunlardır işte diyor. Yani biz de ben de çok rahat bir şekilde diyorum ki Yüzünün hakiki kafirleri işte Fethullah ee, dilen Fethullah Gülen'e tabi olanlar aynı zamanda onları tekfir etmeyenlerdir. Neden dolayı? Çünkü e, Kadehiyat Şifa kitabında diyor ki, bir icmayla Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyenleri tekfir ederiz. İcmayla, icmayla Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyenleri tekfir ederiz. Neden böyle teşhir ederiz? Çünkü Allah azze ve celle diyor ki Allah üçü üçüdür diyenler teslis inancına inananlar muhakkak ki kafir olmuşlardır. Muhakkak ki İsa Allah'ın oğludur diyenler kafir olmuşlardır diyor Allah azze ve celle. Bu sözü söyleyen bir insan Allah'ın nasıyla, Kur'an'la Yahudi ve Hristiyanlar kafirdir. E bugünkü Yahudiler İsa Allah'ın oğludur diyor Hristiyanlar Yahudiler de Üzeyr Allah'ın oğludur diyor. Bundan dolayı bunlara kafir demeyen de kafirdir. Hani bir kaide var ya meşhur. Kafire kafir demeyen kafirdir. Bu kaidenin geçerli olduğu yer Fethullah Gülen'in cemaatidir. Fethullah Gülen'in cemaati de kafirdir. Onlara kafir demeyen de kafirdir. Onlara kafir demeyen de kafirdir. Niye? Çünkü Kur'an nakliyle küfrü sabit olan bir grubu teşbir etmediklerinden dolayı bu kaide işte 21. asırda bu insanlar için geçerlidir. Yani kaideyi doğru bir yerde kullanmak lazım. Bu kayede genel olarak benim gördüğüm kadarıyla Arimlerin hepsi Yahudi ve Hristiyanları teksir etmeyenlerde kullanmışlar. E bırak Yahudi ve Hristiyanları teksir etmek. Kastamonu'nun da haykansında sahip Mursi diyor birinci dünya savaşında ölen Hristiyanlar bir nevi şehit hükmündedirler. Birinci dünya savaşında ölen Hristiyanlar bir nevi şehit hükmündedirler. Yani teksir etme bir yana, cehennemin kenarına koyma bir yana, cehennemin kafasına almayı bir yana... İslam'daki en üst koymuş olanlar, mazlum olduklarından dolayı bir nevi nedirler? Bir nevi şehit hükmündedirler. Bu sözü söyleyen bir insan eğer Yahudi ve Hristiyanların kafir olmadığına itikat ediyor ise bu insan nedir? Bu insan kafirdir. Ve alimlerin kafiriz, kafire kafir demeyen kafirdir'i kullandıkları kaide de nedir? İşte burada geçerlidir. Bundan dolayı biz diyoruz ki bu ayette diyor ki gelin ortak bir kelimeye gelin ortak bakın. Dikkat verin. Şimdi ayetin kendisi zaten bunlara reddiye veriyor. Hani işte Peygamberimizin Muhammedun Resulullah'la ilgili hadisleri olmasa da, hiçbiri olmasa ayetin kendisi bunlara reddiye veriyor. Nedir? Ek kitabeyle aramızda ortak olan söze gelin. Ortak olan söz nedir? Allah'a kul olalım. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Zaten Yahudi Hristiyanlar Allah'a temelinde ortak koşan insanlardırlar. Yani birik teşkil inancına inanıyor. Şirkin en ee, çirkin olan şeklidir. Öbürü de Üzeyir'in Allah'ın okulu olduğuna inanıyor. Veya işte İsrail'in Hazreti Yakup'un Allah'la e, güreştiğini Allah'a yere vurduğunu işte Allah'ın da buna bilen ona e, Fırat'ın arasındaki bütün toprakları verdiğine inanıyor. Yani bunlar yeryüzünün en müşrik insanlarıdır. Hatta alimler bir küfrün çok büyük olduğunu belirtmek için genelde kitaplarda diyor ki Ekferum yed yehudi ve nasara Yani bunu söyleyen adam Yahudi ve Hristiyanlardan daha şafirdir. Niye? Niye? Çünkü İslam'da Yahudi ve Hristiyanlardan daha büyük kafir yoktur. Bundan dolayı diyorlar ki bunu söyleyen adam Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafirdir. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlar Allah'a şirk koştuklarından dolayı bu davete kadar girmiyorlar. Yani hani bugün diyalog fikrinden insanları çağıranlar bu ayete dayanarak insanları çağırıyorlar. Zaten bugün yaşayan Yahudiler, der. E, bu ayetin başına muhalif olan insanlar ortak kelime nedir? Allah'a kul olalım. Allah'a hiçbir şekilde ne yapmayalım? Şirk koşmayalım. Bunlar zaten itikaplarının temeli gereği Allah Azze ve ne yaparlar? Şirk koşarlar. Ve birbirimizi Allah'ın dışında raflar edilmeyelim. Bütün alimler ayetin bu kısmını Tevbe 31 ile açıklamışlar. Yani Allah'ın dışında birbirine helal ve haram kılan insanlar olmayalım. Birbirimizin helal ve haramına uymayalım diye Tevbe 31 ile bu ayeti bütün alimler açıklamışlardır. öyle bu da Yahudi ve Hristiyanlarda nedir? Yahudi ve Hristiyanlarda yoktur. Eğer de değil ki Şahit olun ki biz neyiz? Biz Müslümanlardanız. Yani biz buna inananlardanız ve sizden yüz söyleyenlerdeniz diye buna şahit olun diye. E şimdi dediğimiz gibi Yahudi ve da bugün yaşayanlarda bu özelliklerin hiçbirisi olmadığından dolayı yani sadece işte Allah'a inanıyorlar ve kıyamet gününe inanıyorlar diye gelin bunlarla diyalog yapalım anlayışı nedir? Kökünden yanlış olan bir anlayıştır. Hele bu anlayış eğer insanı onları dost tutmaya götürürse bu dost tutma ümmetin icması bir Küfürdür. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar birbirinin dostlarıdır. Sizden onları dost edinen muhakkak ki onlardandır diyor Allah Azze ve Celle. Bundan dolayı ne diyoruz? Bu fikir zaten bozuk bir fikirdir. Yani diyalog fikri. Eğer diyalog fikrinin içerisinde bir de Yahudi ve Hristiyanların kâbir olmadığı zaten... <gülüyor> Şöyle bir olay var. E, diyaloğa çağıran insanların nitaretlerinde küfür diye, teksir diye bir şey yoktur. Olamaz. Niye olamaz? Kafir dediğin bir insanla diyaloğa geçemezsin çünkü. Yani adam diyor yani bunu diyor. Sersefesi bu adamın. Şimdi diyor ben Yahudi ve Hristiyanlarla diyaloga geçeceğim. E ben kafir dediğim bir adamla nasıl diyalog yapayım? Diyor adam. Ondan sonra önce ne diyeceğim? Sen kafir değilsin. Şimdi biz şeriat ve hayat programını izliyorduk. Yusuf Kardavi'nin. E, Yusuf Kardavi orada biri telefon açtı dedi ki Tamam da dedi. Şimdi biz diyalog yapacağız dedi. Peki bunlara hükmü ne? Dedi ki, bun kufarım birisbetlemem ve ne kufarım birisbetlemem. Bize göre onlar ben bu kuranımdan dinlediğimi söylüyorum şerever hayat programından. Onlar bize göre kafirdir. Biz onlara göre kafiriz. Onlar bizim iman ettiğimiz bir şeyler saçmalığıdır Şimdi kafir diyemeyecek ya. Yani kafir dese olmayacak. Ee, Hristiyanlarla arayı bozacak. Ne yaptı adam? Onlar bize göre kafir Biz onlara göre kafir kendini de tekfir etti, Hristiyanları da tekfir etti, Kendi topluluğunu da tekfir etti Hiçbir şey yapamadığı yapamadı o şekilde işin içinden Çıkmaya çalıştı Şimdi diyalogların temel fikrinde Karşı tarafı tekfir etmeme vardır Ve tekrar söylüyoruz İslam uleması Yahudi ve Hristiyanları Tekfir etmeyenlerin Kafir olacağına icman etmiştir. Ve aynı zamanda bunları Tekfir etmeyenleri tekfir etmeyenlere de kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini ne yapmışlardır? kullanmışlardır daha sonra devamında şimdi Irak bunları öğrendikten sonra Hırak diyor ki kendi adamlarını bir yere topluyor kapıları da üzerlerine ve onlara diyor ki gelin işte bu peygambere tabi olalım işte peygamber çıktı gelin bu peygambere tabi olalım Tabi hepsi şey katışmaya başlıyorlar. Hepsi şey kapıdan dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. Tabi adam kapıları kilitletirmiş. işi sağlamı almış baştan. Adamlar bakıyorlar kapılar kilitli. Gelin gelin geri gelin diyor. Ben sizi denedim. Baktım hele siz imanınızda sağlam mısınız değil misiniz? Yani normalde Hırak iman etmiş bir adam. Normalde Hırak peygamberimize iman ediyor. Fakat kendi tebaası yani ona tabi olan insanlar veya mürkünden korktuğundan dolayı ne yapamıyor? Bunu açıklamıyor. Ve diyor ki ben sizi denedim. Baktım öyle, siz kendi imanınızda e, dürüst müsünüz yoksa hemen bırakıp gidecek misiniz diye tekrardan hep sonra ne yapıyor tekrardan sonra ona secde ediyorlar. Şimdi burada İmam Bukhari'de diyor ki Heraklın son hali buydu. Yani Heraklın üzerine ölmüş olduğu hal yani kendi kavmini tercih ettiği ve Peygamberimizin davetine uymadığı haliydi. Aynı şekilde Allah-u Alem İmam Ahmet'te olması lazım Tebuk gazvesinde Heraklın Peygamberimize mektup yazıyor ben Müslümanım diyor yani tamam ben hani kendi yerinde kalmış olabilirim fakat ben müslümanım diyor peygamber aleyhissalatü vesselam diyor Allah düşmanı yalan söyledi bilekiz o hristiyanlığı üzerindedir şimdi burada bizim için çok güzel bir asıl var bir yönetici veya bir hükümdar veya bir başbakan eğer sırf halk korkuyor diye şeriatı uygulamıyor iman ettiği peygamberin şeriatını açığa çıkarmıyorsa bu onun müslüman olmasına nedir onun müslüman olmasına engeldir çünkü Müslüman nedir? Müslüman dünya hayatını ahirete tercih etmeyendir. Ahireti dünya hayatına tercih edendir. Hani e, önümüzde bir kısa getiriyorlar bize şey. İşte, Necaş'ı Allah'ın indirdikleriyle hükmetmedi. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Yine de onun cenaze namazını kıldı. Demek ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler ne olabilirler? Müslüman olabilirler. Yani şeytan bunu düşünememiştir. Ben eminim bunu şeytan bu kadar alıp hadis kitaplarını eline bu kadarına şeyden vakıf olmamıştır. Şimdi biz diyoruz ki, Necaşi'nin meselesi ihtimalli bir mesele. Kaç yönden ihtimalli bir mesele? Üç yönden ihtimalli bir mesele. Bir, Necaşi Allah'ın hükümdülüklerine hükmetti mi, hükmetti mi? Burası belirsiz. Ne kimse hükmetti diyebilir, ne kimse hükmetmedi diyemez. Burada bir belirsizlik var. İki, Allah'ın hükümleri Necaşi'ye ulaştı mı, ulaşmadı mı? Burak da belirsiz olan bir nokta. Allah'ın hükümlerine uğraşmadığı bir insan zaten mükellef değildir. Ki İbni Mesud e, hicretten döndüğü zaman selam veriyor. Peygamberimiz selamını almıyor. Düşün günde beş vakit namazda tekrar eden bir şey. İbni Mesud'a yapmamış? Ulaşmamış. Üç, Peygamberimizin celade namazını kıldığı necaşi sahabenin kendisine başvurduğu necaşi midir? Yoksa başka bir necaşi midir? Burası da ihtimalli olan siyer kitaplarında kendisinde ihtilaf zikreden bir meseledir. Bu kadar ihtimalli olan bir mesele Bırakın İslam'ın en önemli meseleleri olan yaratılışın ikiye ayrıldığı hakimiyet meselesinde delil olması bir yana helal ve helanın edepleri babında bile delil olmaz. Yani üç tane ihtimalin içerisinde bulunduğu bir nak, hiçbir yerde alimlerin arasında bir kaide vardır. اِذَا وُتِدَ الْاِحْتِمَالُ بَقَدَ istidlalu. Eğer bir konuda ihtimal bulunursa orada istidlal batıl olmuştur. Kimse onu kendi mezhebine delil arama. E şimdi bizim önümüzde muhkem olan bir nas var. O da nedir? Her durumudur. İman ettikten sonra sırf kendi halkının korkusundan, mülkünün gitmesinin korkusundan, Allah'ın indirdiklerine etmediğinden dolayı küfrü üzerine ne yapmıştır? Küfür ve küfrü üzerine vefat etmiştir. Peygamberimiz onun imanını yalanlamıştır. Onun hala Hristiyanlık üzerine olduğunu söylemiştir. Muhkem nasları bırakıp da müteşadil naslarla, yani manası belli olmayan, veya birkaç manaya birden gelen meselelerle, necasi gibi meselelerle amel eden insanlar kalbinde eğrilik olan insanlardır. Önümüzden muhkem olan mesele kimin meselesidir? Her aklın meselesidir. Ve biz diyoruz Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeye hiçbir şey engel olamaz. Eğer bir insan Allah'ın indirdikleriyle hükmedemiyorsa o mevcihi veya o makamı ne yapar? O makamı terk eder, o makamdan iner. Ve davana elhamdülillahi rabbil diyorum güzel ben hemen aldım arkadaşlar Hakikasını... bir